Euzü billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzü min şurur-i ve min seyyat-i a'malina. Men yehdihillahu felamu zilleleh ve men yudbil felâhâdiyeleh. Ve eşhedü en ilahe illallahü vahduhu la şerikeleh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ama abad, fe inne estağal hadîsi kitâballah ve khayrel hedihedi Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr Son zamanlarda e, haricilik akımı e, Türkiye'de, özellikle Türkiye'de çok farklı bir şekilde e, zuhur eder oldu. E, özellikle Ebu Katade el-Filistini ve Abdülkadir bin Abdülaziz isimli yazarların eserlerinin Türkçe'ye tercüme edilerek e, bunlara düşülen dipnotlarda yazarının bile söylemediği şeyler yazarına nispet ediliyor ve çok daha farklı iddialar ortaya atılıyor. Bu konuyla ilgili olarak mesela e, bu insanlar aynı zamanda cihada da davet ediyorlar. E, böylelikle kendilerinin haklı bir konumda olduklarını ihsas ettiriyorlar. Böyle bir intiba vermeye çalışıyorlar. Fakat hakikati halde cephede mücadele mücahede eden, cihad edenler bile aslında bu tür tekfir fikrinden e, yanlış bir takım itikatlardan rahatsızlar. Örnek olarak Eymene Zevahir'in e, yayınladığı üç e, bölüm halinde açıklamalar var. Bunlardan biri üçüncüsünde şöyle diyor. Kadir bin Abdulaziz'in durumu hakkında e, onun El Cami fi Talebi İlmi Şerif isimli eseri ki tercümesi budur. İman küfür meseleleri diye Türkçe tercüme edilmiş. Oradan da size pasajları okuyacağım. E, i̇ki sorun olduğunu, bu kitapta iki sorun olduğunu, birinin işte basımı yayınıyla ile alakalı olduğunu, bunun küçük bir sorun olduğunu ama e, daha büyük olan sorunun, ikinci sorunun şöyle açıklıyorum yazar ihvanın kafir olduğunu yazmıştır yani ihvanı müslümin mensuplarının kafir olduğunu yazmıştır biz kendisine bunun çok büyük bir hata olduğunu kabul edilemeyeceğini ve büyük sorunlara yol açacağını söyledik bir başka iddiası ise mürtet devletlere karşı bizim davamızdan önce savaşırken ölenlerin tutuklananların ve onları desteklemek için toplananların doğru yol üzere ölmediklerini söylemesiydi bizden kendi mücahit kardeşlerimizi şehitlerimizi ve hapiste bulunan kardeşlerimizi lanetlememizi istiyordu Yine mürtet devletlere karşı savaştan daha öncelikli olanın bazı İslami gruplarının liderlerine karşı verilecek cihad olduğunu savunmuştu. Hatta buna örnek olarak Abdullah Hazzam'la aralarında geçen bir olayı getirerek ona karşı çok çirkin ifadeler kullanmıştı. Son kitabında da aynı üslubunu sürdürdü. Bir başka iddiası da Tağut'a destek olanların hepsini teker teker tekvir etmeyen herkesin hatta mücahitler arasında Tağut'a karşı savaşanların dahi kafir olacağıydı. Mısır İslam cemaatinin mürce olduğunu savunduğu gibi Ömer Abdurrahman hakkında da uygun olmayan sözler sarf etmişti. Seçimlere katılan herkesin kafir olduğunu savunmakta ve bu kimseler için tevilin mazeret olamayacağını ileri sürmekteydi. Bizler bu kitabı bütün bu yanlışlardan temizledikten sonra Abdülkadir bin Abdülaziz ile bastırdık. Birçokları Abdülkadir bin Abdülaziz ile basılan kitabın bana ait olduğunu düşünmektedir. Asıl yazar iddia ettiği gibi kitabı çalma gibi bir şey söz konusu değildir. Kitap müstahar bir isimle basılmıştır ve bu cemaatin kararıydı. Abdullah Azzam'ı tekfir ettiği ve arkasında namaz kılmaması iddiasını şöyle yanıtlıyor. Ee, benim Abdullah Azzam'ı tekfir ettiğim ve arkasında namaz kılmadığım şeklinde sözler gerçe tamamen aykırıdır diye devam ediyor. Bir başka yerde e, açıklamasının ikinci bölümünde e, bu mücahitlerin e, cephelerde cihad edenlerin akideleriyle ilgili e, bir iki maddeyi burada hatırlatmakta fayda var. Biz, Müslümanları tekfir eden ve onların kanlarını ve canlarını helal sayan haricilerin akidesinden ve menhecinden Allah'a sığınırız. Tekvir ve hicret cemaati tamamen ve kısmen Müslümanlar tekfir ederek bu haricilerle fikirde uzlaşmış ve yoldan sapıtmışlardır. Bizim ümmet hakkında genel görüşümüz, onun kanının, canının ve şerefinin korunmuş olduğu yöndedir. Ta ki kanının ve canını helal kalacak bir davranışta bulunmayana kadar... Selefi mücahitler Müslümanlardan bir bölümdür ve onların din kardeşidirler. Bu sözleriyle şunu işaret ediyor. Ee, bazı kimseler işte e, ümmetimden bir tayife kıyamet gününe kadar e, savaşmaya devam edecektir. Hiç eksik olmayacaktır. Bu hadise dayanarak e, tek hak fırkanın, tek hak yolda olanların sadece cephede cihat edenler olduğunu, bunun dışındakilerin e, batıl yolda olduğunu iddia ediyorlar. Burada e, bunun doğru bir... E, açıklama olmadığını zaten hadis-i şerifte geçen ifadesiyle onlar Beytül Maktis'te bulunacaklar. Onlar Şam'da bulunacaklar diye de açıklaması geliyor o hadiste. Ee, bu bu hadis ümmetimden bir tayfe kıyamete kadar savaşmaya devam edecekler diyor. İşte sadece onlar haktır, geriyanlı, batıldır diye bir ifade yok hadiste zaten. Ee, yaşlılara onların eşlerine ve çocuklarına saldıranlar tağutlar ve onların gizli servis ajanlarıdır. Bunu yapma sebepleri ise mücahitlerin imajını sarsmak ve cihat hakkında şüpheler atmaktır. Türkiye'de e, bakın adam şöyle bir ibare yazmış internet sayfasına. Yani bu işleri harekete geçiren, Şu kitapların falan yayınmasında ön ayak olanlar e, web sayfalarına terör İslam'dandır, inkarı küfürdür diye ifadeler yazıyorlar. Halbuki terör İslam'ın reddettiği bir şeydir. Terör Ahmet'e kızıp Mehmet'i öldürmektir. Bunu yapma sebepleri ise mücahitlerin imajını sarsmak ve cihat hakkında şüpheler atmaktır. Onlar haricileri taklit eden tekbir ve hicret cemaatinin içine karışarak onları da saptırmışlardı. Mücahitler de sapkınlıktan masum olduklarını Allah'a beyan etmektedirler. Nitekim bazıları e, bu patlatma eylemleriyle, istişat eylemi dedikleri, intihar eylemi dedikleri e, eylemlerle e, savaşla doğrudan alakası olmayan, yani bizzat fiili savaş halinde olmayan Hatta kadın çocuk bile olsa bunların bile öldürmesine ceza veren Ebû Kâde'nin fetvalarını yayınladılar. Bunu meşhur göstermeye çalışıyorlar. Bir hafta önce ben duydum aynı şeyi. Mesela İstanbul'daki yapılan bir kişi Yahudi öldürmek için evet. yüzlerce Müslüman ölebilirmiş. Çocuk da kadın da. Evet. Yani, yani bu olaylarda. Hadi Afganistan'da falan değil. Bunu birisinden duydum. Evet, bu tamamen e, onların arasına yani mücahitlerin de arasına giren fitneden dolayı bu tekfir Tekvirci grupların fitnesinden kaynaklanıyor bu. Evet. Yine biz bidatçıların yani dine yenilik ekleyenlerin ve ahlakı bozuk olanların arkasında namaz kılmaktayız. Yani fasığın veyahut ehli bidatın arkasında namaz kılınmaz gibi görüşler bize ait görüşler değildir diyor. Kendi insanların kanlarını dökenler nasıl olur da İslamcı olduklarını iddia ederler. Ve onlar insanların toplu olarak katledilebileceğini iddia eden karanlık görüşlerini nereden türetiyorlar? Kendilerinden başka tüm Müslümanların kanlarını ve canlarını helal kabul eden harcilerden başka örnek model yoktur. Evet. Cephede cihad edenler bile e, bu açıklamalarda gördüğü gibi bu yapılan e, ithamlardan rahatsız durumdalar ve e, bizim cihad ortamlarında bazı fitnelerin olduğunu söylediğimiz hususta bundan ibaret. Yani e, toptan tekfir ve e, bu sebeple e, masum canlara kıyılmaz. Şimdi Abdülkadir bin Abdülaziz'in kitabından pasajları okuyacağım ki, Abdülkadir bin Abdülaziz başka meselelerde haricilerle ittifak etmektedir. Mesela e, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir ayetiyle ilgili ehl-i sünnetten ayrı, e, tamamen farklı görüştedir. E, o konuda haricidir. Fakat şu açıklamalara dikkat edin şimdi. Ve e, Abdülkadir bin Abdülaziz'in e, itkanda olduğunu söyleyip de daha başka iddialarla ortaya çıkanların ne durumda olduğuna siz karar verin. İman ve küfür ile ilgili hükümler açısından susanlar hakkında önemli bir uyarı. Bu ülkelerdeki mürtet yöneticiler karşısında susan bir kimse için şu üç durumdan birisi söz konusudur. 1- Zahiri halinden kafir olduğunun anlaşılması. 2- Zahiri halinden Müslüman olduğunun anlaşılması. 3- Müslüman veya kafir olduğunu gösteren hiçbir halinin olmaması. Asli kafir yahut mürted olup zahiri halinden kafir olduğu anlaşılan kimse. Bu kişi, Hristiyan, Yahudi, Ateist bir komünist, namazı terke, terk, dini hakaret etme veya dua, yardım dileme, adakta bulunma, kurban kesme gibi şeylerle ölülere ibadet etme ya da bunlardan başka riddet sebebi olan şeylerle mürted olmuş bir kimse gibi hükmen kafirdir. 2- Zahiri halinden Müslüman olduğu anlaşılan kimse. Bu kimse hükmen Müslümandır. Böyle bir kimse durumu kapalı olan Müslüman olarak nitelendirilir. Bu kendisinde Müslümanlık alametlerinden birisi görülüp İslam'ı bozan herhangi bir davranışına şahit olunmayan kimsedir. Çünkü Müslümanlık alametleri zahiri sebepler olup şari yani şeriat koyucu sahibine Müslüman hükmünü vermeyi bu sebeplere bağlamıştır. Öyleyse böyle bir kimse için Müslüman hükmü sabit olur. Ancak İslam'ı bozan bir davranışta bulunmak gibi daha kuvvetli bir zahiri durum bu zahiri durumla çelişirse hüküm buna göre verilir. İslam bozan bir davranışına şahit olunmayan kimse için İslam hükmü sabittir. Nitekim Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle der. Kim bizim kıldığımız namazı kılar, bizim kıblemize yönelir ve bizim kestiğimizi yerse bu kimse Müslümandır. Bu Buhari hadisi. i̇bn Hacer hadisin şerihinde şöyle der. Hadiste insanların konumlarının zahire göre belirleneceği hükmü mevcuttur. Kim din alametlerini ortaya koyarsa İslam'a aykırı bir davranışta bulunmadıkça onun hakkında Müslümanlar için geçerli olan hüküm geçerli olur. Fetulberinin 1. cildinin 497. sayfası. Durumu kapalı olan Müslüman'ın hükmünde iki kesim, iki kesim hataya düştüler diyor. Abdul Kadir bin Abdülaziz dikkat edin şimdi. A. Kafir yöneticiler karşısında sessiz kalmaları nedeniyle onları tekfir eden kesim Bunlar sessiz kalmayı rızaya dair delil kabul ettiler. Geçmişte aynen bunlar gibi düşünen bazı harci fırkalar olmuştur. El-Afiyye ve El-Beyheysiye gibi. Bunlar şöyle demişlerdir. İmam kafir olduğunda yani halife kafir olduğunda orada şahit olan olmayan tüm halk kafir olurlar. Bu fasit bir görüştür. Daha önce de geçtiği gibi susan kimseye söz nispet edilmez. Resulullah'ın şu sözü buna delildir. Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin, eğer güç yetiremezse diliyle değiştirsin, eğer buna da güç yetiremezse kalbiyle inkar etsin. Bu ise imanın en zayıf noktasıdır. Bu hadis sessiz kalan kimsenin kötülüğü kalbiyle inkar eden kimse olabileceğini göstermektedir. Bu durumdaki bir kimse ise halen mümindir. Bunu ifade eden bir başka hadiste şöyledir başınıza bir takım yöneticiler geçer onların iyi amellerini de görürsünüz kötü amellerini de kim buz ederse o beri olmuştur yani uzaktır onlardan kim inkar ederse o kurtulmuştur ancak kim de razı olur ve uyarsa dediler ki ey Allah'ın Resulü onlarla savaşalım mı dedi ki hayır namaz kıldıkları müddetçe hayır bu da Müslim hadisi Nevevi hadisin şehrinde şöyle diyor rivayetteki kim çirkin karşılarsa beri olmuştur ifadesi apaçıktır bu kim gördüğü bu münkere buz ederse onun günahlarından ve bunlar sonucunda çarpılacağı cezalardan beri olur demektir. Bu eli ve eliyle ve diliyle karşı çıkmaya güç getiremeyen kimse hakkındadır. Bu kimse kalbiyle buz etsin ve beri olsun. Sessiz kalmaya devam eden kimsenin durumu ihtimal taşır. Bu nedenle de tekviri caiz değildir. Bilakis durumu kapalı olan bir Müslüman olmaya devam ettiği müddetçe onun konumu daha iyi olan ihtimal yönünde değerlendirilir. Tekvirim kurallarını açıklarken delalete ihtimal taşıyan şeylerle tekvirin caiz olmadığını belirtmiştik ki bunlardan birisi de burada işaret etmiş olduğumuz sessiz kalma durumudur. B. ikinci hataya düşen fırka. Bu hususta hata yapan ikinci kesim, bu gibi ülkelerde durumu kapalı olan Müslüman hakkında hemen İslam hükmünü vermeyen ve bunun için bu kimsenin durumunun ortaya çıkarılmasını ve itikadının sınanmasını şart koşan kesimdir. Bu da hemen Müslüman hükmü vermeme ve durumunu araştırma ustalarında haricilerden el ahnesi denilen grubun görüşüne uymaktadır. Durumu kapalı olan kimse hakkında hemen Müslüman hükmü vermeyip beklemek bidattır. Bunun bidat olduğuna delil ise, İslam alameti gösteren kimseye Müslüman hükmü verileceğine delalet eden naslardır. Bu nasların çoğu Darul Harp'te yahut savaş ortamındaki insanların durumu hakkında vardı olmuştur. Bu da göstermektedir ki Darul Harp'te kafirler arasında Müslüman görünümde olan kimse hakkında Müslüman hükmü verilmesi için beklenilmesi gerekmez. Kişi bu durumda ölürse Müslümanlarla aynı muameleyi görür. Alimler gerek Darül Harpte gerekse Darül İslam'da olsun kişinin Müslüman olması sebebiyle kanının, malının ve zürriyetinin güvencede olduğunda ihtilaf etmedikleri gibi bu konuda da ihtilaf etmemişlerdir. Bu konuya delalet eden Naslar'dan birisi de La İlahe dedi halde onu öldürdün mü şeklindeki Usame bin Zeyt hadisidir. Bir diğer hadis Halid bin Velid'in beni cüzeyme esirlerini kendilerine Müslüman olduk anlamına gelen sabahna sabahna yani sapıttık sapıttık demeleri üzerine öldürmesi ve Resulullah'ın buna karşı çıkması olayını anlatan İbn Ömer hadisidir. Yani o benim cezime kabilesi veya cüzeyme kabilesi e, kendi dillerinde sabahna sabahna diyerek aslında İslam'a girdiklerini ifade etmek istiyor. Ama onlar sapıttık sapıttık anlamına geldiği için Halid bin Velid yanlış anlayarak onları öldürüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da ya Rabbi ben Halid'in yaptıklarından beriyim diye bu fiilden uzak olduğunu açıklıyor. Hafızı İbni Recep Elhamdülillah şöyle der. Bilinmesi zorlu olan şeylerden birisi de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine gelerek İslam'a girmek isteyen herkesin yalnızca şahadet söylemelerini yeterli kabul ettiği, bununla kanlarının güvencede olduğu ve bununla Müslüman saydıklardır. Nebi aleyhisselatü vesselam üzerine doğru Kılıç kaldırdığında La ilahil Allah diyen kişiyi öldüren Utamme bin Zeydin bu davranışını şiddetle kınamıştır. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hiçbir zaman Müslüman olmak için kendisine gelen bir kimseye herhangi bir şey şart koşmamıştır. Ancak daha sonra o kimse namaz ve zekat yerine getirmekle yükümlü tutulurdu. Kişinin Müslüman olduğuna hemen hüküm vermiyip durumunun araştırılması gerektiğini söyleyen kimselere ait bazı şüpheler vardır. Bunlardan birisi. Bir kimsenin Müslüman kabul edilebilmesi için şehadeti ikrarının yeterli olmadığı, şeriata bağlılığının araştırılmasının da gerekli olduğu görüşüdür. Gerçekte ise bu bağlılık Müslümanlığın sıhhati için geçerlidir, gereklidir. Kişi şehadeti ikrar eder ama namaz kılmazsa Müslüman değildir. Ancak doğru olan ve nasların da delalet etmiş olduğu şey, yalnızca ikrar ile bir kimseye Müslüman olduğu hükmünün verileceği, bu kimsenin namaz kılıp kılmadığını görmek için namaz ne kadar beklenilmeyeceğidir. Namaz vakti girdiğinde bu kimse namaza zorlanır fakat kılmazsa riddetine hükmedilir ve tevbeye çağrılır. İbn-i Teymiye Rahimallah der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanda Araplar ve diğerleri Müslüman olduklarında namaz, oruç ve hac gibi zahir amelleri işlemekle yükümlü tutulurlardı. Hiç kimse sadece şehadeti söylemekle bırakılmazdı. Bilakis kim günah işlerse bunun karşılığında cezalandırılırdı. Kişi namaz vakti içerisinde kılmaya zorlanır ve terk ederse cezalandırılır çünkü... Onun şehadeti ikrarı, hükümlere uyma yükümlülüğünü beraberinde getirir. İkrar, kalbin tasdikini bildirme ve şeriatın gereklerine uymayı kabulde bir başlangıçtır diyen Selef ile, ikrarı hükümlere uyma yükümlülüğünü gerektiren bir şey olarak görmeyip, bilakis hükümlere uyulup uyulmadığının araştırılmasını, Müslüman hükmü verebilmek için müstakil bir şart olarak gören çağdaşların görüşleri arasında fark budur. Daha yukarıda işaret etmiş olduğumuz Naslar ve İmni Recep'in sözü, Selef'in görüşünün doğru, çağdaşların sözünün ise yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. Bir başka yerde ise İbn-i Recep der, Kim şehadeti ikrar ederse o kimsenin hükmen Müslüman olduğu kabul edilir. Eğer bu şekilde İslam'a girmişse İslam'ın gerekleri olan diğer şeylerle yükümlü tutulur. İkrarın şeriata uyma yükümlülüğü içerdiği usunda İbn-i Teymi Rahim Allah der, Onun ikrardan kastı tasdik değil şeriata uymadır. Ayette bildirildiği gibi. Hani Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdikten sonra beraberinizdekini doğrulayan bir rasul geldiğinde yani ellerinizdekini Ellerinizdeki kitabı doğrulayan bir Rasul geldiğinde ona kesinlikle iman edecek ve onu destekleyeceksiniz diye söz almıştı. Demişti ki ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü kabul ettiniz. kabul ettiniz mi? Onlar da ikrar ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah şahit olun ben de sizinle birlikte şahit olanlardanım demişti. Ali İmran 81 Onlardan Rasule iman edecekleri ve onu destekleyeceklerine dair alınan misak onların bununla emrolunduklarını ifade etmektedir. Buradaki ikrar sadece tasdik değildir. Allah onları sadece bir durumdan haberdar etmemiş. Bununla beraber onlara bildirmiş olduğu Rasul geldiğinde ona iman edip desteklemelerini kendilerine vacip kılmıştır. Onlar bu ikrara inandılar ve bağlandılar. İşte onların yapmış oldukları ikrar budur. İkrar lafzı bağlanarak uyma ve tasdik içerir. Bunlar olmadan ikrar olmaz. Yani zaten bizim peygamberlere iman konusunu da açıklarken... İtikadımız budur. Yani biz Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a veya daha önce ismi geçen diğer peygamberlere imanımızla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a imanımız eşit değildir hiçbir zaman. Onlara Allah'ın kitap gönderdiğini, Allah'ın peygamberi olduğunu söylemekle yetiniriz. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam işte Allah'ın Resulüdür demekle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman gerçekleşmez. Aynı zamanda ittiba da gerekir. Bu ittiba olmazsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman gerçekleşmiş olmuyor. Bekleme ve araştırmayı öngörenlerin yanıklarından birisi de bugün durum değişti insanlar şehadetin manasını bilmeyerek söylüyorlar. Onların şehadetin manasını anlayıp anlamadıkları nefi ve ispatın yani la ilahe nefi illallah ispat bunların neye delalet ettiğini yani tağutu inkar ve Allah'a imanı bilip bilmediklerini anlamak için sınanmalar gerekir sözüdür. Böyle bir şart için şer'i bir delil olmadığı gibi bu nebinin ve sahabenin uygulamalarına da aykırıdır. Onlar şehadeti ikrar eden kimsenin Müslümanlığının ispatı için onun şahadetin manasını anlayıp anlamadığını öğrenilene dek beklememişlerdir. Allah Resulü şöyle der, Allah'ın kitabında olmayan her şart batıldır. Bir başka hadiste kim bizim üzerinde bulunduğumuz şeye uymayan bir amel işlerse o reddol, reddolmuştur. Zat-ı Envat hadisi de bu görüşe sahip olanları zor durumda bırakmaktadır. Resulden kendilerine bir dilek ağacı belirlemesini isteyenler bunun şahadetin manasına ters düştüğünü bilmiyorlardı. Bu konuda doğru olan ise şehadetin anlamını bilmenin Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu Osman bin Affan hadisinde geçtiği gibi olmasıdır. La ilahe illallah şehadetinin şartlarından olup itikat kitaplarında zikredilen ihlas ve yakın gibi şartlar ahirette sahibine yarar sağlayacak olan hakiki İslam'ın sıhhatinin şartlarıdır. Yani dünyada la ilahe illallah diyene biz Müslüman hükmü vermek zorundayız. Ama işte bunu bilerek söylemesi, kalpten ihlasla söylemesi onun ahirette kendisine fayda verecek şartlarıdır. Biz dünyada şu an e, Müslüman diye hükmetle hükmetmekle mesulüz. Dünyevi hükümlerde ise hükmü hükmü İslam şahadeti söylemekle sabit olur. Bundan sonra kim dininin gereğini tam olarak yerine getirmezse onun hakkında küfür ya da fısk şer'i hüküm şartlarıyla ile birlikte neyi gerektiriyorsa o hüküm verilir. Nitekim İbn Teymiyye hiç kimse sırf şihadet kelimesini söylemekle bırakılmaz. Bilakis kim açıkça bir günah işlerse karşılığında cezalandırılır demekle bunu ifade etmiştir. Şey Süleyman bin Abdullah bin Muhammed bin Abdülvehab rahimehullah şöyledir. İnsanın manasını bilmeksizin onunla amel etmeksizin la ilahe illallah söylemesi, yahut tevhidi bilmediği, hatta dua, korku, kurban, adak, tevbe, inabe ve başka ibadet çeşitlerini Allah'tan başkası için yaptığı halde tevhid elinden olduğunu iddia etmesi tevhid için yeterli değildir. Bu durumda böyle bir kimse ancak müşrik olabilir diyor. Şeyh Süleyman burada tevhid için yeterli değildir demiş. Müslüman olduğuna hüküm vermek için yeterli değildir dememiştir. Zira hüküm İslam alametlerinden herhangi birisiyle sabit olur. Hakiki hüküm açısından ise şayet şahadetin geriye kalan sıhhat şartlarını yerine getirirse ahirette bundan faydalanır. Aksi takdirde şahadeti söylemenin hiçbir faydasını göremez. Bizim, dünyevi olarak bu kimsenin bu şartları yerine getirip getirmediğini öğrenmek için araştırmada bulunmamız gerekmez. Bilakis onun için İslam hükmü sabit olmuş olur. Daha sonra bir kusurda bulunacak olursa hesaba çekilir. Bazı kimseler kan ve malın güvencede olması, nikah ve mirasın sıhhati gibi dünyevi hükümlerin bağlı olduğu zahiri İslami hüküm ile Allah katındaki sağlık ve ceza gibi ahiret hükümlerinin bağlı olduğu hakiki İslam'ı birbirinden Ayırmamalar nedeniyle birçok hataya düşmektedirler. İbn-i Rahimullah şöyledir: Heva ehlinin tekviri için iman ve küfür konularında konuşan çoğu kimse bu noktayı hesaba katmamakta ve zahiri hüküm ve batın hükmü birbirinden ayırmamaktadırlar. Oysa bu ikisi arasındaki fark mütevatir naslar ve bilinen icma ile sabittir. Hatta bu İslam dininin kaçınılmaz olarak bilinen meselelerindendir. Yani günümüzdeki e, tekfirci gruplar, karşılaştığımız tekfirci gruplar Abdülkadir bin Abdülaziz'e uyduklarını söylemelerine rağmen Abdülkadir bin Abdülaziz bile onları harciler olarak görüyor. Bu tür akımları. Şey, Hafız Hakemi Rahimullah şöyle der. Ey kardeşim bil ki Allah'ın bize ve sana göstermiş olduğu hakikat şudur. Dünyevi helakten ve ahiret azabından kurtulmayı sağlayan kulun bu sayede cenneti elde edip cennemden uzaklaşacağı dinin gereklerine sarılma işi gerek Cibril hadisinde, gerekse aynı anlamdaki diğer ayet ve hadislerde zikredilen şeylere gerçek anlamda uymadır. Eğer kişi bunlara gerçek anlamda uymuyor fakat bunları bozacak herhangi bir şey de ortaya koymuyorsa, dünyada kendisi için Müslümanların hükümleri geçerlidir. Gizli yönleri ise Allah'a kalmıştır. Nitekim ayette de şöyle geçer. Eğer tevbe eder, namazı ikame eder ve zekatı verirlerse serbest bırakın. Diğer bir ayette ise sizin din kardeşlerinizdir diye geçmektedir. Bununla ilgili diğer başka ayetler de vardır. Kısacası... Durumu kapalı olan Müslüman hakkında ne susulup beklenilir, ne araştırma yapılır ve ne de bu kimse hakkında Müslüman hükmü vermek için onun bazı din meselelerini öğrenmesi beklenilir. Tam aksine bu kimsenin Müslüman olduğuna hükmedilir ve daha sonra bu kimseye bu kitabın ikinci bölümünde farzı aynı ilimleri açıklarken belirttiğimiz gibi dini öğrenmek vacip olur. Dini öğrenmesi onun Müslüman olduğuna hükmü vermek için şart değildir. i̇bn Hacer Rahimullah şöyle der. Gazali şöyle demiştir, bir grup aşırı gitmiş ve Müslüman halkı tekvir etmişlerdir. Bunlar onların belirttikleri şer'i akaidi delilleriyle birlikte bilmeyen kimsenin kafir olacağını iddia etmişlerdir. Allah'ın geniş olan rahmetini kısıtladılar ve böylece cenneti kelamcılardan çok küçük bir gruba tahsis ettiler. Bunun bir benzerinde de Ebu Muzaffer İbn-i söylemiş ve böyle diyenlere karşı uzun uzun cevap vermiştir. Fetva sahibi olan imamların çoğunluğundan şöyle söylediklerinin aklı olmuştur. Avamı dinin asıllarına delilleriyle birlikte inanmakla sorumlu tutmak caiz değildir. Çünkü bu konuda fer'i fıkıh meselelerinin öğrenilmesinde olandan daha fazla bir güçlük söz konusudur. Kurtubi de şöyle der, fetva sahibi imamların ve onlardan önceki selef imamlarının üzerinde oldukları görüş budur, onların bazıları fıtratın aslı hakkında daha önce de bahsetmiş olduğumuz şeyleri nebiden ve sahabeden gelen mütevatir haberleri delil getirmişlerdir. Sahabe, Kaba Arap putperestlerden İslam'ı kabul edenlerin Müslüman olduklarını hükmetmişlerdi. Onların şehadeti ikrarlarını ve delillerini öğrenmek için İslam hükümlerine uymalarını kabul ettiler. Yani e, Peygamber Efetülüsselam olsun, gerekse sahabelerin olsun, e, La ilah illallah deyiniz tekliflerine, bunların sadece mücerveret olarak eshedu la ilah illallah ve Eşvedenle Muhammeden Abduhu ve Resulüh diye yaptıkları dil ile getirdikleri şehadeti onlar Müslüman olmaları için yeterli bir e, şart olarak, yeterli bir delil olarak kabul etmişler ve Müslüman hükmü uygulamışlardır. Ancak bu La İlahe İllallah sözünü söyleyip de bunun gerekleri, imanın gerekleri olan şeyleri yerine getirmemelerinden dolayı insanlar mesul olurlar. O ayrı bir mesele. Yani biz mürciye gibi işte La İlahe İllallah hangi günah işlerse ona bir zarar vermez demiyoruz. Bekleme ve araştırmayı öngörenlere ait olan bir diğer şüphe ise Cariye hadisinde ve Mümtehine suresindeki ayette olduğu gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in araştırmada bulunduğunun sabit olmasıdır. Bu doğrudur ancak bunun umum için geçerli olduğuna delalet etmez. Eğer kural bu olmuş olsaydı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan sonraki imamlar bunu İslam'a her yeni giren kimse için uygularlardı. Doğru olan bu durumlarda araştırmanın belli sebeplere bağlı olmasıdır ki Buna gelecek bölümde değinilecektir. Bu şer'i bir araştırmadır. Durumu kapalı olan Müslümanı araştırmak ise bidat olan bir araştırmadır. Böyle söyleyenlerin bir diğer yanılgı da herhangi bir şahıs hakkında Müslüman hükmü verebilmek için belli şartlar koşmalardır. Mesela herhangi bir İslami cemaatte bulunup bu cemaat ister belli bir cemaat isterse genel anlamdaki Müslüman cemaati olsun liderlerine biat etmiş olmayı şart koşmaları gibi. El-Umde kitabımda da belirttiğim gibi bu bazen gereklidir. Ancak hükmen veya hakiki anlamda Müslümanlığın saati için şart değildir. Bunun delillerinden bazıları şunlardır. Kişi Darul Harp'te Müslüman olup ya acizliği veya dinini orada ikame edebilme imkanına sahip olması nedeniyle hicret etmemişse, bu kimse herhangi bir cemaate bağlı olmamasına ve bir lidere biat etmemiş olmasına rağmen Müslümandır. allah Teala bu durumdaki bir kimseyi iman ile nitelendirmiştir ki, bu imandan kasıt şu ayetlerde bildirilen hükmî imandır. Nisa 92'de eğer mümin olduğu halde size düşman olan bir topluluktan ise. Fetih 25. ayetinde şayet kendilerini tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar. Yani tanımadıkları müminler tanımadığı halde onlara mümin sıfatı veriyor Allah Azze ve Celle. İkinci bir delil ise başkaldıran kimsenin mümin olarak nitelendirilmesidir. Bu kişi Müslümanların cemaatine ve emirine başkaldıran kimsedir. Bu kimse ya emire hiç biat etmemiştir yahut biat etmiş fakat ona başkaldırarak biatını bozmuş ve isyan ederek itaatinden ayrılmıştır. Bu kimse başkaldırmasına rağmen ayette bildirildiği gibi halen Müslümandır. Halbuki bazıları Türkiye'ye geliyor. İşte... E Farzı misal, Usame bin Laden adına biat toplamaya geldim diyor. Ya bana biat edeceksin ya cihada geleceksin ya maddi olarak yanında bulanacaksın cihada diyor. Bunları kabul etmese tekfir edip çekiyor gidiyor. Bunlar da oluyor maalesef. Belki bu adamın Usame bin Laden'e hiçbir alakası da yok. Olsa bile, bile. Ha, olsa bile ne olacak dedim gibi. Eğer müminlerden iki grup savaşacak olurlarsa aralarını düzeltiniz. Şayet bu iki gruptan birisi diğer üzerine saldıracak olursa saldıranla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Ücraat 9. ayet. Allah savaşan iki mümin, iki fırkada mümin ismini verir bak. Ayette saldıran grup haksız olmalarına rağmen mümin olarak nitelendirilmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, kim boynunda biat bağı olmadan ölürse cahiliye ölümü üzere ölmüştür sözünden amaç kafir olarak değil, asi olarak ölmüş olmaktır. Zira baş kaldıran kimse de bu durumdadır ve Müslümandır. Buhari, sahihinin iman bölümü içerisinde bu konuyla ilgili olarak cahiliye tutumu olan günahları işleyen kimse şirk olmadığı müddetçe bunları işlemekle kafir olmaz adı altında bir baba açmış ve burada sen kendisinde cahiliye bulunan bir kimsesin şeklindeki Ebu Zer hadisinin merfi olarak rivayet etmiştir. Bilal radiyallahu anh ile Ebu Zer arasında bir mesele geçmişti ve ona e, zenci olduğundan dolayı e, Ebu Zer radiyallahu bir şeyler söylemişti. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer radiyallahu anh'a sende cahiliye var. Cahiliye kanıtları var demişti. Onu kastediyor. Buna bir diğer delil de Huzeyfe İbnül Yeman hadisidir. O eğer onların bir cemaati ve bir imamı yoksa diye sorulduğunda yani Müslümanların bir halifesi ve cemaati yoksa diye sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Bu senin bir ağaç kökünü kemirmeni gerektirse bile bu fırkaların tümünden ayrıl ve sana ölüm, ölüm gelinceye dek bu halde kal.'' demiştir. Yani fırkaların hiçbirisine bulaşma. Müslümanların halifesi yoksa bu fırkaların hiçbirisine karışma. Buradan da anlaşılıyor ki siyasi şer'i anlamda Müslümanların cemaati ve imamları olmasa da Müslümanlıkları sahihtir. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe radiyallahu anh'a bu durumda Müslümanlık sahih olmaz dememiştir. Halbuki gereken yerde açıklamayı ertelemek caiz değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken birçok insan Müslüman olmuşlar fakat onu ne görmüşler ne biat etmişler ve ne de Medine'de İslam'da ikamet etmişlerdir. Uzak beledelerde olunanlarına rağmen yaşamaya devam etmişlerdir. Bunlardan Habeş Kralı Necaşi radiyallahu anh gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken vefat edilenler olmuştur. Bazılarda onun vefatından sonra onu görmeden tabi olan kimseler olarak yaşamışlardır. Bu durum bu iki kesimden hiçbirisinin Müslümanlığına bir zarar vermemiştir. Buraya kadar olan sözlerimiz durumu kapalı olan Müslüman hakkında Müslüman hükmünün hemen verilmemesi görüşünde olan kimselerin bazı yanıklarına dair cevap niteliğindeydi. Bazıları durumu kapalı olan Müslüman hakkında hüküm vermeyip beklemeye bağlı olarak bu kimsenin arkasına namaz kılınmayacağını söylemişlerdir. Bu da bir diğer bid'attır. Nitekim İmam-ı şunlar söyler: "Dört imam ve Müslümanların diğer imamların ittifakı ile durumu kapalı olan her Müslümanın arkasına namaz kılınır." Kim ben sadece batini akidesini tanıdığım kimsenin arkasında cuma yahut cemaat namazı kılarım derse, sahabeye, onlara iyilikte uyanlara, Müslümanların dört imamına ve diğerlerine muhalefet eden bir bidatçıdır. Allah en iyisini bilir. Bunu Mecmul Fetava'nın 4. cildinin 542. sayfasında söylemiş. Yine şöyledir: 4 ''Dört imam ve Müslümanların diğer imamların ittifakıyla bidatı ve fıskı bilinmeyen kimsenin arkasında beş vakit namaz, cuma ve başka namazları kılmak caizdir.'' İmama uyan kimsenin ne kendisine imamlık eden kimsenin itikadını bilmesi ve ne de onu sınayarak senin itikadın nedir diye sorması imamlığın şartlarından değildir. Bilakis durumu kapalı olan arkasında namaz kılınır. Bu da aynı eserin 23. cildinde geçer. Ancak namaz kıldıran imamın fıskını yahut bidatini bilirse... Bunun hükmü de İbn-i dediği gibidir. Müslümanlar nebilerinden sonra durumu kapalı olan Müslümanın arkasında namaz kılmaya devam ede gelmişlerdir. Ancak eğer namaz kılan kimsenin bidatı yahut günahı açıkça görülürse, yani büyük bir günahı açıkça işlerse, bir başkasının arkasında namaz kılmak mümkün olmasına rağmen, bu bidatçı ve fasık olan kimsenin arkasında namaz kılınır mı yoksa kılınmaz mı konusuna gelince, alimlerin çoğunluğu böyle bir imama uyanın namazının sahih olduğu görüşündedirler. Şafii'nin ve Ebu Hanife'nin mezhepleri, Malik ve Ahmet'in mezheplerinde iki görüşten birisi de budur. İmamı bidatçı ya da facir olup başka bir yerde kılınmayan cuma namazı gibi, burada e, bu sözüyle şunu da ifade etmiş oluyor, cuma başka bir yerde kılınmaz. Cuma namazı gibi şayet namazı bidatçı yahut facir olan bir imamdan başkasının arkasında kılma imkanı yoksa, el i sünnet ve cemaatin tamamına göre namaz bu bidatçı ve facir olan kimsenin arkasında kılınır. Yani ayrı bir cemaat oluşturup da orada kılınır demiyor bakın bu bile. Bu Şafii'nin, Ebu Hanife'nin, Ahmet bin Hanbel'in ve ehl Sünnet'in diğer imamların hiç ihtilafsız kabul ettikleri görüştür. Ancak bidatler çoğaldığında bazıları daha iyi olanı tercih etme noktasında tanıdıkları kimsenin başkasının arkasına namaz kılmamayı uygun görürlerdi. Nitekim Ahmet bin Hanbel de kendisine solduğunda böyle bir cevap verdiğinin aklı olmuştur. Ancak o yani Ahmet bin Hanbel durumu bilinen kimseden başkasının arkasından namaz sahih olmaz dememiştir. Abdullah bin Ahmet'in Kitabı ı sünnede, babasından bir rivayetin de burada yeri geldiği için nakledelim. Kitabı ı sünnede babasından naklediyor. Kur'an mahluktur diyen bir kimsenin arkasında ne cuma ne cemaat namazı kılınmaz diyor. Ancak diyor kılmışsa cuma namazı ve cemaatle terk edilmez diyor. Başka yolu yoksa onların arkasında yine kılınır. Fakat namaz iade edilir diyor. Haccac, Hacca, şey, Haccac şey zalim. Arkasında evet. Akidetü tahaviyen işarihi tahavinin ehli kıbleden olan her iyi ve facir kimsenin arkasında ve bunlardan ölen kimse için namaz kılmayı caiz kabul eder sözünü şerh ederken İbn-i Teymiye'nin bu sözlerin büyük çoğunluğunu aktarmıştır. Hatta durumu kapalı bir kimse, gerçekte bazı komünistler, laikler ve Allah ve Rasulü ile savaşanlar gibi kafir birisi de olsa, onda namaz gibi bir İslam alameti görülür ve bir kimse bu kişinin zahiri küfür ile kafir olduğunu ve gerçek durumunu bilmeyerek zahiren İslam alameti gördüğü için Müslüman hükmü verip arkasına namaz kılarsa namazı sahihtir. İbn-i Kudame Rahimallah şöyle demiştir. Bir kimse Müslümanlığında yahut çift cinsiyetli yani hünsa olup olmadığı hususunda şüphe bulunan bir kimsenin arkasında namaz kılarsa bu kişinin küfrü veya çift cinsiyetli olduğu açığa çıkmadı müddetçe namazı sahiptir. Çünkü namaz kılan kimsenin özellikle de bu kimse imam olursa bu davranışından anlaşılan onun Müslüman olduğudur. Çift cinsiyetli olduğundan şüphelenilen kimse ise özellikle erkeklere imamlık yapıyorsa onun bu davranışından anlaşılan böyle bir durumunun olmadığıdır. Ancak namazdan sonra kişinin kafir yahut çift cinsiyetli olduğu ortaya çıkarsa onun arkasında namaz kılığının açıkladığımız gibi namazı iade etmesi gerekir. Şayet imam İslam'a bir girip bir çıkıyorsa onun hangi dinden olduğu öğrenilinceye dek arkasında namaz kılınmaz. Şu halde kafir olabileceğine dair hakkında şüphe bulunan bir kimsenin arkasında kılınan namazı sahih oluyorsa kafir olduğu bilinmeyen bir kimsenin arkasında kılınan namazın sahih olması daha uygundur. Durumu bilinmeyen Müslüman ile ilgili hükümler bunlardır. Kimde İslam alametleri görülürse ve İslam bozacak herhangi bir şey ortaya koymazsa bu kimsenin Müslüman olduğuna hükmedilir. Burada e, müellifin e, sözlerine nokta verip şunu ifade edelim. Yani mesela diyanet mensubu olup, e, diyanet mensubu olan imamlar, dolayısıyla tağutun atadığı imamlardır. Onların arkasına namaz kılınmaz iddiası. Ve bu iddiayı delillendirirken şöyle diyorlar, e, kitap ve sünnete uymak, sahabelerin anladığı şekilde uymak şunu gerektirir. İşte Yemame e, hadisesinde e, Ebu Bekir radiyallahu anh şey Peygamber aleyhissalatü vesselam Yemame halkına uyarması için müseylemetül kezzebe karşı uyarması için Er-Raccal bin Unfuve isimli bir şahsı gönderiyor. Ve Raccal bin Unfuve Yemameliler tarafından saygı duyulan birisi. Sözü dinlenen saygın birisi. E, fakat ile anlaşıyor. Müseyleme e, buna e, yağ çekiyor bir nevi. Bu işte e, ben sana sen bana destek olayım gibisinden. Aralarında böyle konuşmalar geçiyor ve e, Umfu ve İbni Umfu ve diyor ki Ben diyor Allah Resulü'nün Müseyleme de Allah'ın Resulüdür dediğini duydum diyor. Ve halk e, iyice şeye kapılıyor. Şüpheye kapılıyor. Dikkat edin rivayete. Bunun üzerine peygamber aracılığıyla şey Ebubekir Radyalan... onlara Halid Bin verildi gönderiyor. Ve onlara karşı savaşılıyor. Onlar öldürülüyor. Şimdi e, iddia sahipleri diyorlar ki böyle bir olay var diyor. Dolayısıyla diyor e, o kimseler şüphe içerisinde e, tevil de etmiş olsa kafirler ve onlara karşı savaşıldı. Diyanet de böyle bir kurum gibidir diyor. Her ne kadar imamlar işte tevil ehli bile olsalar... kafir kabul edilirler diyor. Bir kere burada bu bahsi geçen rivayeti taberi tarihinde naklediyor. Tarihi taberinin ikinci cildine geçer bu olay. Ve isnadında Seyf bin Ömer adlı bir ravi vardır. Seyf bin Ömer bütün muaddislerce rivayetleri terk edilmiş bir ravidir. Oldukça zayıf bir ravidir. Onun rivayetiyle asla hüccet getirilmez. Yani bu olay sabit bir olay değildir. Dolayısıyla onların sahabe yolunda oldukları iddiasında boşa çıkmış oluyor. Halbuki sahih olan Nasr'a baktığımızda bir Ebu Said el-Hudri radyalanından gelen rivayette bir yerde ezan sesi iştirse oraya baskın yapmamızı yasaklardı Allah Resulü diyor. Bir yer, bir kimse de bir yerde Müslüman alameti görüyorsan bir kimse de onun Müslümanlığına hükmetmekle mükellefsin. Yani İslam her zaman baskın gelen vasıftır. Bir kimsenin yani mesela La İlahe İllallah diyen bir kimsenin veyahut da şu topraklarda Türkiye'de yaşayan bir kimsenin kafir olduğunu söyleyebilmek için çok ciddi manada onun küfrünü net olarak ortaya koyan delillerle ispatlanması lazım. Yani tekvirin manilerinin ortadan kalkması lazım ki ondan sonra kafir diyebilirsin. Mesela hocam Ana Eslam ahkemesi başörtüsünü iptal etti. Evet. Bunlara, bunlara kafir diyebilir miyiz? Şimdi anayasa mahkemesinin içerisinde tabi kafir olanlar var. Ama bu e, bir kurul kararı içerisinde bu işe razı olmayanlar da var. Tamam. Toptan hepsini. Hepsi kafirdir diyemiyorsun ama e, yaptıkları fiil küfür. Teker teker fertlere uygulanmasına gelince İslam'a düşman olanlar var içerisinde. Kafirler var. Bugün medya tamamen küfrün dili. Tamamen derken yani bütün medya mensupları demiyoruz burada. Medyanın geneli küfür üzere, İslam'a saldırı üzerinedir. Yönetime ise e, Müslümanların menfaatini gözeten ve gözetmeyen kimseler de gelebiliyor. Hatta Tayyip Erdoğan bile e, bazı sözleriyle küfrünün e, açığa çıktığını gördüğümüz, yani zahiriyle e, küfür olduğunu e, bildiğimiz Tayyip Erdoğan bile e, demokrasi bir trendir. Biz ona varabileceğimiz yere kadar bineriz, vardığımız yerde ineriz gibi sözler etmiş birisidir yani. O da takıyı yapıyor olabilir yani. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasında e, kafirlerle ilişkilerinde e, gözetli bazı hususlar var. Mesela müşriklerden yardım almak gibi. E, mesela Hudeybi anlaşmasında belli maddelerde onlara muvaffakat etmek gibi veyahut onlara muvaffakat eder gözükmek gibi. Yani o maddeler içerisinde ee, Müslümanların tamamen aleyhine olan durumlar var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun altına imza atmakla veya bunu onaylamakla o içerikteki her şeyi kabul etmiş anlamına gelmiyordu. Ama bugün meseleye çok sathi, yüzeysel yaklaşan insanlar işte senet imzaladığın zaman kafir olursun. Neden? İşte ihtilaf vukunda TC mahkemelerine müracaatı kabul ederim. Veyahut da bilet, otobüs bileti aldığın zaman kafir olursun. Çünkü otobüste ihtilaf vukunda mahkemelere müracaat gibi şeyler vardır diyor. Bu da... Bir başka yanlış anlamanın arkasından gelen bir şeydir. Tağut kelimesinin yanlış anlamadan gelen bir şeydir. Her şeyden önce bizler tağuta kafir olmakla emrolmuş kimseleriz. Yani tağutu reddetmekle, tağutu inkar etmekle emrolmuş kimseleriz. Fakat mesele böyle değil de tağutu tekfir etmekle mükellefmişiz gibi anlayanlar var. Yani tağuta kafir demekle mükellefiz gibi lanse ediyorlar. Öyle değil. Biz tağutu reddetmekle mükellefiz. Tağuta kafir demek başka bir şeydir. Tağutu reddetmek başka bir şeydir. Dolayısıyla e, konuyla alakası çok önemli olduğu için e, bu konudan da bahsedelim kısaca. Ders e, Dersi de bugünlük burada bitirin. E, i̇nşallah bu konular ileride devam edecek. Aslında şurada daha e, göstermek istedim. Şu iman ve küfür hükümleri kitabında göstermek istedim. Bir sürü arızalar var. E, nasip olursa ileride değiniriz. Bunlar e, sözleriyle fiilleri tutmayan kimseler. Yani cehalet mazerettir derler. Ama dini öğrenmemeyi küfür olarak görürler. Yani mazeret olarak gördükleri cehalet de aynı zamanda küfür görürler. Yani bu onların sadece laf ebeliği. Başka bir şey değil. Bazıları Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki şu buyruklarını ifadeyle. Bakara 256. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan seçilip apaçık belli olmuştur. Kim tağuta kafir olup Allah'a iman ederse muhakkak ki o kopmayan sağlam bir kulba yapışmış olur. Allah her şeyi işten ve her şeyi bilendir. Ve Nisa 60. Şunları görmüyor musun? Kendilerinin hem sana indirilene hem de senden önce indirlerine inandıklarını ileri sürüyorlar da Tağut'un hükmüne başvurmak istiyorlar. Oysa ona kafir olmaları emredilmiş idi. Şeytan da onları haktan oldukça uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Ve Zümer suresi 17. ayeti. Tağuta ibadet etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Burada şunu diyorlar bu ayetlere dayanarak. Allah kendisine iman etmeyi, Tağut'a da kafir olmayı emretmiş bulunuyor. Bunun üçüncü bir şıkkı yoktur. Ya Allah'a iman edilecek ve Tağut'a kafir olunacaktır ki bu İslam'dır. Yahut da tağuta uyulacak, bu ise Allah'a kafir olmaktır demektedirler. Devamla, tağuta kafir olan gereği onun kafir olduğuna hüküm vermektir. Kim kalbiyle buna iman etmez, diliyle de bunu açıklamayacak olursa, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemiş olacağından o da kafir olur. Bunu Bu sonuncusunun kafir olduğuna hükmetmeyen kişi de aynı şekilde durumun itibariyle Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemiş olacağından o da kafir olur ve bu böylece devam eder gider. İddiaları bu. Allah'ın yardımıyla... Yardımını isteyerek biz de şöyle diyoruz. Tağut kelime itibariyle toğyan yani azgınlaşmaktan gelmektedir. Kendisi için tayin edilmiş olan sınırın dışına taşan her şey tağuttur. Araplar aynı şekilde tağut adını Allah'tan başka ibadet edilen her şeyde isim olarak kullanırlardı. Bu konuda bir şöyle söylemektedir. Tağut kelimesi tağa, yatku kökünden türetilmiştir. Haddi açıp dışına çıktığı zamanki durumu anlatmak için kullanılır. Tağut kelimesinin tuğuyandan almış olduğu da söylenilmiştir. Bu kelime türemeksizin bile zaten o manayı vermektedir. Cevheri şöyle diyor. Tağut, kahin, şeytan, sapıklıkta baş çeken herkes ve her şeydir. Çoğulu ise tavagit kelimesidir. Buna göre tağut, dikili putlar, heykel veya kişi de olabilir. Allah'ın tayin etmiş olduğu sınırların dışına çıkan bir şeriat da bizzat tağut olabilir. Bundan önce zikredilen ayet-i kerimeler, tağuta kâfir olmak gerektiği ve ondan kaçınmanın icap ettiği konusunda apaçıktır. Bir şeye kâfir olmak ise onu reddedip inkar etmek, örtüp gizlemektir, yani onu inkar ederek iddiasını yalanlamak ve onun bu iddiasının batıl olduğuna itikad etmektir. Tağuttan sakınman manası ise ona tabi olmamak ve onun itaat edilmesi gerektiğine inanmayarak fiilen de itaat etmemektir. Tağuta kâfir olarak yahut e, Tağut'a kafir olarak onu inkar edip reddetmek, onun iddiasını yalanlamak, ona tabi olmamak ve itaat etmemek ile onun kafir olduğuna dair hüküm çıkarmak arasında büyük bir fark vardır. Bunlar birbirinden ayrı, birbirinden farklı iki ayrı durumdur. Yapılması gerekli olan ise bu iki ayrı durumu birbirine karıştırmamaktır. Zikredilen ayet-i kerimeler ve onların taşıdıkları manayı ifade eden diğer naslar Tağut'a kafir olmayı emrettiklerine göre Tağut'un Allah'ın sınırının dışında olduğunu bilip, onun bu sınıra, bu sınırın dışına çıkışını reddedip kabul etmeyerek, Allah'ın sınırından çıkan bu iddiasını yalanlamak, ona itaatin gerekmediğine inanıp fiilen de itaat etmemek bunun için yeterlidir. Şayet tağut bir put ya da bir heykel ise, Müslüman o putun ya da heykelin tazim edilip ona derinden saygı duyulmasına layık olamayacağını kabul eder, kesin olarak onun fayda ve zarar veremeyeceğini bilir. Ondan yani ona herhangi bir saygı ve tazimde bulunmaktan, ona bir takım ibadet ve merasimler yapmaktan ya da ondan bereket istemek gibi davranışlardan sakınır, uzak kalır. Allah'ın bu şekilde davranmayı nasip ettiği kimse bu naslarda var olan emri yerine getirmiş olur. Bizzat o putun ya da heykelin kafir olduğuna itikad edip hüküm vermeye gelince bu naslarda böyle bir şeyden söz edilmemektedir. Bilakis Yüce Allah bu put ya da heykelin cansız ve akılsız olduğunu Hakkı batıldan ayırt edemeyeceğini, mükellef olmadığını ve onun kafir ya da Müslüman olduğuna hüküm verilemeyeceğini belirtmiştir. Bir diğer manayla kendisine ibadet edilen her şeye de tağut dediklerine göre Arapların, düşünün İsa Aleyhisselam'a ibadet ettiler. Ama İsa Aleyhisselam tağut değil veya kafir değil diyelim. Onun hakkındaki inanış bir tağut haline geliyor. Yani bir azgınlık, bir taşkınlık haline geliyor. Şehir hayatının dışına çıkmak oluyor. Hatta bazen tağut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 Bundan önce açıklamış olduğumuz şerî manasıyla ona ittiba eden bir kişi onun batıl olduğunu görmesine rağmen tabi olduğu sürece tağuta ittiba ediyor demektir. Fakat bu durum bu fetvayı veren kişinin müştehit ve iyilik yapmış olduğu durumunu değiştirmeyeceği gibi Yüce Allah'ın katında hakkı bulmayı kastettiği sürece isabet ettirememiş bile olsa iştihadı dolayısıyla ecir kazanmasını engelleyici değildir. Çünkü hakim iştihat ederse hata ettiğinde bir sevap, isabet ettiğinde iki sevap, iki ecir vardır diyor. Hata ettiğinde ecir alması hata ettiğinden dolayı değil bu arada. İştahat ettiğinden dolayı yani e, meselede Allah'ın hükmünü bulmaya gayret ettiğinden dolayı sevabı alır. Yoksa hata ettiğinden değil. Yüce Allah'ın kendi zatına iman etmemizi, tavgıda da kafir olmayı emretmiş olduğuna gelince bu katıksız hak bir sözdür. Yine Yüce Allah'ın müminlere kendisine, Resulüne tabi olmayı emrettiğine gelince Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Bu da katıksız hak bir söz olup buna inanmak ve buna göre amel etmek gerekir. Yine Yüce Allah'ın müminlere tağuta tabi olmamayı emrettiğini söylemekle hakkın ta kendisidir. Bu ittibaın uymanın şer'i manasıyla yani mutlak bağlılık anlamında olması ile sözlükteki manasıyla yani isterse onun batıl olduğuna itikad etmekle beraber sadece emredileni yapmak şeklinde olması arasında herhangi bir fark yoktur. Çünkü Yüce Allah kesinlikle masiyetiyle emretmemiştir. Tağuta ittiba eden yani tabi olan uyan kafirdir demeye gelince... Bu cümlelerin yorumlanması ve açıklanması gerekir ki bunlardan daha önce söz etmiş ve şöyle demiştik. Eğer ittiba Allah'tan başkasına mutlak olarak inkiyat edip yani boyun eğip bağlanmak ve ona itaat etmek anlamında olursa bu manada tabi olan tartışması olarak kafir olur. Ama bu ittiba yalnızca amel ile olup mutlak olarak bağlanmanın zaruretine itikad etmek söz konusu olmazsa yani bu amelin Allah'ın emrine asi olmak demek olacağı ve emir verenin emri de Allah'ın emrine aykırı olduğu bu aykırı emrin Allah'ın emrini değiştirmeyeceğini bilirse bu manasıyla ittiba ve itaat eden kimse de sadece asidir, kafir değildir. İşleyen kişiyi kafir yaptığına ve sadece ameli duasıyla bile olsa ondan iman sıfatını kaldırına dair nas var duan huslar ise bundan müstesnadır. Mesela namazı terk eden kafir olur. Hadisi gibi. Sahibinden imanı kaldırıyor bak namazı terk eden kafir olur diyor. Namazın terkinde böyle bir küfür var. Bu e, hadislerde açıkça belirtilmiş. Ama bu e, hükmü mutlaktır. Mutlak bir hükümdür. Muayyen şahıslara indirgendiğinde e, herhangi bir kişi namazı terk etmesine rağmen kafir olmayabilir. Ona hüccetin güzelce ikame edilmiş olması ve tekfirin öndeki manilerin kalkmış olması gerekir. Geçmişte İslam uleması bu mesele fetva verirken bir kimse namazı terkten dolayı tevbeye çağrılır da ki e, İslam hakimdir o topraklarda ve namazı kılmayanın, namazı terk edenin cezası hakkında en hafif hüküm hanefilerdedir. O da vücudundan kan çıkıncaya kadar dövülmesidir. Buna rağmen bu cezaya muhatap olduğunu bilmesine rağmen rahmeti, tevbeye çağrılır ve o tevbeye icabet etmezse bu onun küfrünü gösterir demişlerdir. Ben Dem demli dalacaktım müsaitse. Tabii. Hiçbir şey ama yine de alacağım o değilim. Bundan önce Hazır. zaten e, özellikle geçen hafta masiyet şey, ile, küfür, yani, e, ile küfür yani günah ile küfür arasındaki farkı e, işlemiştik. Yüce Allah da zaten kullarının kendisinin bazı emir ve yasaklarına asi olacağını, bu konuda akide söz konusu olmaksızın sadece amelleriyle şeytana ve hevalarına tabi olacağını ezelden beri bilmiştir. Bu bakımdan Yüce Allah bize merhameti dolayısıyla şirk ve küfür olarak isimlendirdiği isyan ile mağfiret edilecek günah ya da mağfiret edilmeyip onu işleyeni azap ile cezalandıracağı günah olarak adlandırır şeyler arasında fark gözetmiştir. Mesela Nisa suresi 48. ayetinde belirttiği gibi Allah şirki affetmez. Bunun dışındakileri dilediği için bağışlar diyor. O kadar ki bu sonuncu türden olan günahlardan dolayı azap edilenler cennemde ebedi bırakılmazlar. İşte Yüce Allah'ın İşleyen kişiden iman sıfatının kalkmayacağını belirttiği masiyet budur. İsimlendirmenin ise Allah'a ait bir hak olduğu e, malum bir husustur. Necim suresi 23. ayetinde Onlar sizin ve babalarınızın takmış olduğu isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlara dair hiçbir delil indirmemiştir buyuruyor. Yani Allah'tan delil olmaksızın herhangi bir kimseye, muayyen bir şahsa kafir hükmü vermek Allah'a adına da iftiradır. Yine bundan önceki açıklamalarımızda küfür ya da şirk isimlerini Allah'ın dininde bu nitelikte olmayan kimselere vermemizin caiz olmadığını belirtmiş. Yüce Allah'ın şeriatına göre iman ve İslam ile nitelendirilmemiş durumlara da bu isimleri kullanmamızın caiz olmadığını açıklamış ve bunların şer'i bir takım manalar olup onların durduğu yerde durarak onlara öylece itikat ederek onların gereğince amel etmemiz gerektiğini açıklamıştık. Aksi takdirde Sözü yerinden değiştirmiş olacağımızı, Yüce Allah'ın onlara dair hiçbir delil indirmeksizin kendiliğimizden bir takım isim ve sıfatlar uydurmuş olacağımızı söylemiştik. Mesela e, sloganik bir şekilde kullanılan bir ifade. Allah'ın Allah kafir dediğine kafir demeyen kafirdir diyerek e, bazıları kendi tekfir ettiklerine kafir demeyenleri de tekfir ediyorlar. Halbuki Allah'ın kafir dediğine kafir demeyen ifadesinin e, muayyen şahslara indirgenmesi için bakın. Allah Firavun'a kafir demiştir. Nemurda kafir demiştir. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ceyl'e kafir demiştir. Ebu Lüheb'e kafir demiştir. Bunlara kafir demeyen, Ebu Talib'e kafir demeyen işte bak o kafirdir. Çünkü ismen kafir oldukları belirtilen bunlardır. Ama bir başka şahıs hakkında bunu söylemek cidden e, mesuliyet ister. Ama biz şunu söylediğimiz zaman namazı terk eden kafir olur. Hadisi bu şekilde söyleyip bıraktığımız zaman mesuliyeti atmış oluyoruz. Kafir olan, yani bir kimsenin e, küfür fiiline küfür diyoruz ve hakkı teslim etmiş oluyoruz. Ama şahsı kafir olmayabilir. Mesela öyle zahir olan şeyler vardır ki mesela Hatip Bin Belta olayı gibi. Hatip Bin Belta Bedir hesabındandı. Ama e, Mekkeli müşriklere ajanlık, casusluk yaparken yakalanmıştı. Bırak şunun boynu uğrayan Resulü diyen Ömer Bin Hattab'a, ne biliyorsun? Belki Allah muhakkak ki Allah Bedir ehlinin amellerine muttali olmuştur da onları başlamıştır Yaptıklarında mesul kılmamıştır diyor. Onun kafir olmayacağına hükmediyor bakın. Daha önce zaten geçen haftalardaki sohbetlerimizde bir şeyin zahiren bir fiilin küfür olmasına rağmen o fiili işleyen her muayyen şahsın illaki kafir olmayacağına dair delilleri de zikretmiştik. Bu arada şunu da zikredebiliriz. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın ee, güneşe, aya, yıldıza haza, rabbi, işte bu benim rabbimdir demesi de zahiri itibariyle küfür olan bir sözdür. Zahiri itibariyle küfür olan bir sözdür. Ama Allah Azze ve Celle diğer bir ayette diyor ki İbrahim asla müşriklerden olmadı diyor. Bir topluma da e, mesela Türkiye'de diyor asıl olan küfürdür diyor tekfir ediyor. Türkiye'de yaşayanlar e, kafirdir ta ki onun Müslüman olduğunu e, gösteren bir delille onun Müslüman olduğuna hükmedersin diyor bazıları. Veyahut diyanet mensupları kafirdir ancak Müslüman olduğunu gösteren bir alamet varsa o Müslümandır diyor onu ayırıyor. Veya ordu mensupları kafirdir ancak Müslüman olduğunu gösteren bir delil varsa onun Müslüman olduğuna hükmederiz yoksa asıl itibariyle kafir kabul ederiz diyor. Şimdi bu yaklaşım bile e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden çok çok uzak bir yaklaşımdır. Bir kere Türkiye'de asıl olan İslam'dır. İslam ile yönetilmeyen bir ülke olmasına rağmen böyledir. Çünkü İslam'ın şiarları açıktır. Müslümanlar e, kelime-i şehadeti rahatça söyleyebiliyor. Yani e, bunları tevhidi yerine getirebiliyorlar. Bazı getiremedikleri noktalar var. Bunları inkar etmiyoruz. Fakat durum böyle olmasına rağmen Peygamber Efendimizin dönemini düşünün. Mekkeliler hakkında Allah azze ve celle müşrikler diyor değil mi? Yani onlar da asıl olan şirk. Yani onlardan birisinin Müslüman olduğunu hükmetmek için delil aramamız lazım bunların iddiasına göre. Fakat Peygamber Efesetvesam Medine'ye dönüşünde Evva denilen yerde annesinin kabrini ziyaret ediyor ve annesi için başlanma dilemek istiyor. Allah azze ve celle bundan men ediyor. Çünkü o olarak ölmüştü. Ama Peygamber Efesetvesam onun Müslüman olabileceğine yani tevhid üzerine ölmüş olabileceğine ihtimal veriyor ve başlanma diliyor. Halbuki bundan daha önce Ebu Talip hakkında yasaklanmıştı. başlanma dilemekten bir müşrik hakkında. Mekke döneminde olmuştu bu. Ebu Talip'e başlanma dilemesi yasaklanmıştı. Yani bir müşriğe bağışlanma dilemesi daha öncesinde yasaklanmıştı. Peygamber Ersatü sen bunu biliyordu. Annesinin tevhid ehli olabileceğine diyor. Düşünebiliyor musunuz? Aslın şirk olduğu bir yerde bile tevhid ehli olabileceğine diyor. Fakat hata ettiğini ancak vahiy ile anlıyor. İşte Türkiye'de de e, velev ki onların dediği gibi bile olsa tekfir cihetine gidenlerin ne kadar hata üzere oldukları bu rivayetlerden anlaşılıyor. Evet. Bazıları ise şöyle derler. Tağut şer'i bir ıstıla Şer'i bir terim olup bu ıslah ancak kafir ve müşrik olana verilir. Buna göre tağutun kâfir olduğuna hüküm vermenin gereği ortaya çıkar diyorlar. Biz ise bu görüşü destekleyen ve tağutun ancak sapıklığa davet eden müşrik insana isim olarak verileceğini belirleyen naslar bilmiyoruz. Eğer bu konuda nas varsa biz de bu görüşteyiz ve bu görüşü kabul ederiz. Aleyküm selam ve rahmetullah. Bu kişilerin söyledikleri doğru olsa bile... Bütün insanların o tağutun kafir ve müşrik olduğuna hükmetmelerinin vacip olabilmesi için onun küfür ve şirki açıkça ortaya koyması, İslam dininden tümüyle ve apaçık bir şekilde uzak olduğunun, onun gerçek niteliğinin ne olduğu hususunda ihtilaf etmenin caiz olamayacağı şekilde ortaya çıkması gerekir. Mesela bir diyanet camiası hakkında biz bunu söyleyemeyiz. Evet, ilk Kur'an kimsenin, e belki... Gayrimeşru bir takım niyetleri olabilir ama bugünkü Diyanet mensupları her ne kadar e, çoğunluğunu biz sapık akide üzerinde olduğunu kabul etsek bile kafir olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü dinde tevil ehli mazurdur. Kudame bin Mazun olayını anlatmıştık geçen hafta. Abdurrezzak Musannef'in de sahih bir isnatla rivayet eder. Kudame bin Mazun Maide suresinin 93. ayetini delil getirerek içki helal sayıyordu hatırlarsanız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh sen neden böyle yapıyorsun deyince helaldir. Çünkü e, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere iyi bir mesulet yoktur buyurur ayette diyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ona işte sen mürted oldun, kafir oldun. Allah'ın haramını helal saydığın için boynun vurulacak demiyor bak. Sadece içki adet uyguluyor ve hujjeti kıyamesinde bulunuyor. Ama ancak sakındıklarınız sakınmanız gerekenler müstesna diyor burada diyor ve o ayetin aslında ee, içki içip de ölen içki yasaklanmadan önce ölen sabiler hakkında olduğunu kastettiğini ifade ediyor. Hücceti ikame ediyor ve e, ona sadece içki hattı oluyor. Ömer bin Hattab radiyallahu Kafir demiyor bakın. Allah'ın haramını helal sayıyor bakın bu da. Bugün Diyanet mensuplarının durumu da Kudam'ın bir mazundan farklı değildir. Onlar bir takım yanlış fetvalar veriyor olabilir ama e, dinden bir takım delille dayanıyorlar. Biz bunlara sapıklık fırkaları deriz. Sapıklık fırkalarını ise tekvir etmeyiz. Bazıları umumi manada tekvir edilir. Mesela harciler gibi, şialar gibi. Ama muayyen şahıslarında bile e, tekvir uygulanmaz. Çünkü cahiller var içerisinde. Mesela şialar kafirdir derken bizler Onların mesela Kur'an hakkındaki akideleri, peygamber ve vesselam hakkında akideleri, Sabi'ler hakkındaki küfür olan akidelerinden dolayı umumi imanında şialar küfür akidelerine sahiptirler deriz. Ama muayyen olarak işte falanca Ahmet efendi şiadır deriz de onun kafir olduğunu söyleyemeyiz mutlaka olarak. Onda o küfürleri kabul ve ikrar ettiğine dair delillerin ortaya çıkmasını yani tekfirin manilerinin ortadan kalkmasını beklemek zorundayız. Evet, gönül itibariyle İslam olduğunu ortaya koyan, açıkça İslam emirlerini yerine getiren, fakat bazı iş ve davranışlarının gerçek şekli kafir olduğunun, bunlarla ilgili Yüce Allah'ın emirlerinin gerçek şekliyle bilmesi gereken bir noktada olanların durumuna gelince, <gülüyor> bu durumlarda çoğu zaman görüşler farklı farklıdır. Özellikle avamdan olan pek çok kimse için böyle bir kimsenin bu durumu gizli kalabilir. O bakımdan avamdan olan herkesin yahut bu konuda onun durumunu tevil edenlerin de ona verilmesi gereken nitelik ile ilgili olarak hükmün dışına çıkmış olduklarını, böylelikle onların da günahkar ya da kavr olduklarını söylemek mümkün olamaz. Bilgisizin bilgisizliğini, hata edenin de hatası dolayısıyla mazur olduğuna dair açıklamaları daha önce yapmış ve delilleriyle birlikte söylemiştik. Bir işin kendisine gizli kaldığı kişiye düşen o konuda doğruluğundan emin olmadığı sürece herhangi bir hüküm vermemektir. Allah Azze ve Celle izin verirse bu iman ve küfür meseleleriyle ilgili ehli sünnet ve cemaatin akidesini aktarmaya devam edeceğiz ve bu zamanın adeta vebası gibi her tarafa yayılan tekfir fitnesinin, haricilik vebasının önüne geçmek için de elimize, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Şimdi bu konularla ilgili, özellikle bugünkü sohbet içerisinde geçenlerle ilgili sormak istediğiniz sorular varsa eee dilimizden önce izah etmeye çalışalım. Cuma namazını evet. ikame yani geri cedimde şey oraya beklemem ne yazarım? Nasıl yani? cuma namazını kıldığınızda sahih olmaz. Tekrar ikame edin. E, iade, edin. Ha, i̇ade edin. Ahmet bin Hanbel e, Kur'an mahluktur diyen e, yani Allah'ın kelam sıfatını inkar eden Cehmiye'leri e, umumi olarak tekür etmiştir. Ahmet bin Hanbel'in yaşadığı dönemde Abbasi yönetimi e, resmi ideoloji olarak mutezile fikrini kabul etmişti. Bu itikattaydı. Cehmiye'yi toptan tekür etmesine rağmen Ahmet bin Hanbel ne bu halifeye karşı ayaklanılmasına bir fetva vermiştir. Yani onlar tağuttur deyip bir fetva vermiştir. E, ne de bu imamların arkasında kesinlikle namaz kılınmaz diye bir fetva vermemiştir. Onların arkasında e, cehmi olmayan bir imamın araştırılmasını istemiştir. Böyle bir imkan varsa, yani cehmi olmayan ehli sünnet veyahut da e, facir bile, fasık bile olsa, yani büyük günah işleyen birisi bile olsa, e, başka bir imamın tercih edilmesini salık vermiştir. Ama... Başka çıkar yol yoksa, yani imamlar hep bu cehmi imamlardan ibaretse, onun arkasında Ahmet bin Hanbel'in kendisi de dahil olmak üzere e, cuma ve cemaat namazlarını kılmıştır. E, fakat kafir olduğuna hükmettiği imamın arkasında kıldığı namazı ise iade etmiştir. Fakat bütün imamları tekür etmemiştir bak. Cuma'yı iade, cuma iade etmesi öğle namazını kılmasıyla ben yerine ben gelir tabi. Kur'an'a mahluk diyenler neye dağılır? Kur'an'a mahluk diyenler, e, yani Cehim bin Safvan e, bu sözü ilk ortaya atandır. E, aslında günümüzde eşari ve maturidi olduğunu söyleyip de e, Cehmiye'yi bu noktada eleştirenler bile ondan çok farklı bir durumda değildir. Cehim bin Safvan, e, Allah'ın kelamı olmaz demiştir. Çünkü Allah'ın kelamı vardır dersek, kelam insanların bir sıfatıdır. Tekellüm insanların bir sıfatıdır. Allah'ı insanlara benzetmiş oluruz diyerek e, Allah'ın kelamını inkar etmiştir. Kur'an mahluktur sözünün ise daha başka açılımları da var. Yani e, Kur'an mahluktur demekle Kur'an-ı Kerim'in lafızları Allah Azze ve Celle'ye ait değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, giydirdiği ifade kalıplardır anlamına gelir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanda Kur'an nasıl açıklamışsa biz de kendi zamanımızda e, bu zamana uyan şekilde açıklarız demek isterler. Yani e, hermonotik dedikleri veya Kur'an'ın tarihsel e, gidişatı, Sünnet'in tarihselliği gibi iddialarla ortaya çıkanlar bunu ifade etmiş oluyorlar. Yani Kur'an mahluktur iddiasını başka bir kalba sokup yeniden ortaya sunmuş oluyorlar. Zamana göre yerden yorumlanmasını iddia edinir. Bu yüzden bu insanlar Ebu Hanife'yi özellikle ön plana çıkarıp överler. Halbuki Ebu Hanife'yi e, onlara göre çok da saygı değer birisi değildir onlar için. Sırf Ebu Hanife e, pek çok hususta kitap ve sünnetin sarih naslarına muhalefet ettiği için bak İmam-ı Azam gibi birisi e, işte zaman şartlarına göre e, kitap ve sünnete aykırı fetvalar vermiştir diyerek Ebu Hanife'yi de iftiralarına şey yaparlar, delil olarak gösterirler. Yani Ebu Hanife'yi savunmaları sırf e, payanda olarak kullanmak istediklerinde. Şafir hocam. Bari. Evet. Başka bir soru var mı? Diyanet'e evet. şey atmanları, kanunlardan dolayı mı? İmamlar diyor, tağut atıyor diyor. Ne yapıyor diyor? Tağut atıyor diyor. İşte bu, bu e, tağut kelimesini, tağut kelimesini konu gerektiği yerden başka bir yere koymaktan kaynaklanıyor biraz da. Çünkü T.C'de bile her yöneten tağut değildir. Yani bunlar tağut olarak bir yere bir ismi verdikten sonra işte TC mahkemeleri diyor, tağutun mahkemeleri diyor. Bu mahkemelere başvuran işte ayette yasaklanan tağutun mahkemelerine başvurmuş olur diyor. Halbuki ayetin nüzul sebebi falan araştırıldığı zaman e, nüzul sebebi Kâb bin Eşref gibiler hakkında nazlı olmuştur o ayet. Yani İslam'ın hükmünü beğenmeyip de bir Yahudi'ye gidip ona hükmü olunak isteyenler hakkında. Yani biz burada şunu söyleyebiliriz. Bir kimse mesela e, veraset meselesinde İslam'ın hükmünü beğenmeyip diyelim e, bir erkek kardeş bir kız kardeş kıza erkeğin payının yarısı düşer İslam'da. Bunu beğenmeyip de TC mahkemelerine başvurur oradan hükm olmak isterse bu tağuta muhakeme olmuştur. Tağuta muhakem olmak budur. Allah'ın ve Rasul'ün hükümlerinden yan çizmek için başvurulan her e, hakim Kendisine hükmedilmesini istediği her hakim tağuttur bu, bu noktada. Ama bu mahkemeler, bu TC mahkemeleri e, illaki tağut mahkemeleri anlamına gelmiyor. Çünkü bazen adaletle bazen zulümle hükmeden mahkemelerdir. Ve Müslümanların da problemlerini halletmek için müracaat edebilecekleri başka bir de yoktur. Alternatifleri yok yani. Zavret sebebiyle başvuran mesela düşün e, senin malını gasp ediyor e, bir hırsız. ...ve sen mecbur kalıyorsun... ...bu mahkemelere başvuruyorsun icabında. Çünkü Müslümanların... E, ...bu organlarını... ...yerine getirecek şey yok. Çünkü... ...Peygamber Esad ve sünnetine baktığımızda da... ...bizim bu açıklamamızın ne kadar yerinde olduğunu... ...anlarsınız. İbn-i Tugunne... ...meselesi var mesela. Ebubekir radıyallahu anh'ın... ...İbn-i emanına sığınması. i̇bn ne bir müşrik idi o zaman. Ve... Müşriklerle konuşup geldikten sonra sen İslam'ın şiarlarını açıkça ortaya koymayacaksın, onların ilahlarına söylemeyeceksin, Kur'an'ı açıktan okum okumayacaksın, namaz açıktan kılmayacaksın gibi şartlar koşmuştu ve Ebu Bekir radyallarında kabul etmişti. Bu tağutu kabul etmek anlamına gelmedi hiçbir zaman. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Talip himayesine girmesi de aynıdır. Ebu Talip vefat edinceye kadar asla Müslümanlardan olmadı. Müslümanlara destek oldu ama e, e, Müslüman olmadı yani. İslam'ı kabul etmedi. İslam dinine girmedi. Bir müşriğin himayesine de girmek caiz olabiliyor. Müslümanların zayıf oldukları toplumlarda, durumlarda e, Peygamber'e bu sünnet halen cari. Evet. Evet. Seyf bin Ömer miydi? Seyf bin Ömer. Seyf. Evet. Taberi'nin tarihindeki rivayetlerin e, kısmı azamı Seyf bin Ömer'in e, rivayetlerine dayanır zaten. Ve İslam'da e, hiçbir zaman Ahmet bin Hanbel'den olsun diğer muhaddislerden olsun gelen nakillerde sabittir. Siyer kitaplarıyla dini hükümler çıkarılmaz. Siyer bilgilerinden ancak isnadı sağlam olarak gelenlerine itibar edilir. Yani siyret kitaplarının çoğu isnadsız rivayetlerden veyahutta da e, kim olduğu bilinmeyen bir takım ravilerden, hatta kim olduğu bilinen, zayıf olduğu bilinen ravilerden gelen rivayetlere dayanır. Mesela Vakıdi'nin siyer ve megazi kitapları vardır. Fakat Vakıdi'nin kendisi Ebu Ömer el Vakıdi, kendisi bizzat zayıf bir ravidir ve onun rivayet ettiği hadislerde zayıf olarak değerlendirilir. Ömer el Vakıdi. Siyer konusunda e, Türkçe'de en güzel eserler e, tercüme edilmiş. İbn-i Zadül Zadül adı, e, Bunun tek muhtasarı yapılmış e, Barudi tarafından Fıkhü-Sire adıyla yayınlandı. Kuraba yayınlarından Ahmet Ferid'in Fıkhü-Sire kitabı. E, Ekremzia el-Umeri'nin Medine Toplumu kitabı. Siyer konusunda bu konuda güvenilecek kitaplar. Diğerleri İbn-i İshak'ın olsun, İbn-i Şam olsun. Bunlar zayıf ve sahih. Hepsini beraber içerin. Hatta uydurma rivayetleri de içeren kitaplar. Evet. Subhaneke Allahümme ve beymdik ve eşhedü en la ve estağfurüke ve etub